be, It's everything about Allah, love, the pure love, to our souls, the creator of you and me. The heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when. There's no way to turn As He promised He will always be there To bless us with His love And His mercy cause As He promised He will always be there He's always watching us Guiding us And He knows what's deep in our hearts So when you lose your way Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah ve sahbihi ecmain emma ba'd Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun değerli kardeşlerim. Siz Kayseri'li değerli kardeşlerimle beraber burada buluşmaktan dolayı gurur duyduğumu sevinç içinde olduğumu ifade etmek isterim. Tabi her şeyden önce biraz sizleri beklettik. Haklarınızı helal edin. Yolcuyduk. Yolda biliyorsunuz her türlü sıkıntılar olabiliyor. Dolayısıyla erken gelmeyi çok istedik. Ama Allah böyle takdir etti. Elhamdülillah sağa seyredim geldik ve sizlerle beraber burada buluştuk. Rabbim buradaki buluşmamızı hayırlara vesile kılsın. Rabbim bizi kitabın ve sünnetin yolundan ayırmasın. Rabbim bizi hakkı hak göstersin, ona tutunmayı kolaylaştırsın. Batılı da batıl gösterip ondan da uzak olmayı bizlere nasip etsin değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim sizin gibi böyle güzel çehrelerin huzurunda Allah izin verirse اَدَّعْوَةُ اِلَى ilallahi dediğimiz Allah'a davet menheci çerçevesinde bir konuya değinmeye çalışacağım. Sizler de daha önceden bu konuyu biliyordunuz. Allah izin verirse bugünkü konumuzun adı Nasıl Daha Güzel Müslüman Olabilirim? Nasıl Daha Güzel Müslüman Olabilirim? Bu konunun üzerinde durmaya çalışacağım değerli kardeşlerim. Allah subhanahu ve ta'ala, kendisine teslim olmamızı, Müslüman olarak yaşamamızı bize emretmiştir. Müslüman olarak yaşamak, Müslümanlıktan gurur duymak, Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bizler de Müslüman olmanın kıymetini bilmeli, Allah'ın bize emrettiği Müslüman olmayı, Peygamberin bize pratik bir model olarak öğrettiği bu güzel kimliği yaşamamız lazım değerli kardeşlerim. Müslüman elinden ve dilinden emin olan insan demektir. Müslüman Allah'a teslim olan, Allah Subhanahu ve Taala'nın emirlerine, hükümlerine, yasalarına uyan insan, teslim olan insan, pratikte uygulayan insan sadece dille telaffuz eden bir insan değil ameliyle pratik olarak bunu uygulayan uyguladığı gibi de bunu çevresine toplumuna davet eden insandır değerli kardeşlerim. Bakınız Rabbimiz Cenab-ı Allah bizlerin Müslüman olarak ölmemizi Müslüman olarak yaşamamızı Kur'an'ında emreder. Gelin Allah'ın kitabına dönelim. İnsanların sözlerine değil Allah'ın kelamına dönelim Kelamullah'la bir Delil getirelim bu konuda İnşallah değerli kardeşlerim En'am suresi 71. ayeti kerime Bu konuda açık bir delil Ve umirtu en uslime Li rabbil alemin Ben alemlerin Rabbine yani teslim Olmakla müslüman Olmakla emrolundum Bakınız Rabbul alemin Açık bir şekilde Müslümanların Müslüman olmakla Allah'a teslim olmakla emrolunduklarını ifade ediyor. Bir başka ayette Rabbimiz iz qale lahu eslim Hani Rabb'i İbrahim'e teslim ol diye emrettiğinde qale eslemtu li rabbil alamin. Ben alemlerin Rabbine eslemtu. Teslim oldum. Teslim oldum derken Rabbul Alemin yani Müslüman oldum dediğini haber veriyor. Bakınız peygamberlerin ve onların yolunda gidenlerin emrolundukları dinin adı İslam ve isim olarak da Müslüman olduklarını hep beraber görüyoruz kardeşlerim. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki gelen bütün peygamberler Müslümandı ve İslam daveti üzerine geldi. Gelen bütün peygamberler tevhid davet üzerine geldi. Ve Allah'a birle davet ettiler. Ve onların temel mihet taşları tevhid oldu. Allah'a kulluğa çağırmak oldu. İnsanlar Allah'ı biliyordu ama Allah'ı billemiyordu. Allah'ı bilmekle billemek arasında büyük farklar var kardeşlerim. Dolayısıyla Müslüman Allah'ı billemekle mükelleftir günümüzde. Birçok insanlar ma'rifetullah denilen Allah'ı bilmek tanımak olgusunu öne çıkartıyor. Oysa tevhidullah dediğimiz Allah'ı bilmek konusunda ise gafil davranıyorlar. Bazen bunu bilerek bazen bunu bilmeyerek yapıyorlar kardeşlerim. Dolayısıyla gelen bütün Resullerin bu güzel davetine bizler icabet edeceğiz. Bakınız yine Rabbimiz bir başka ayetinde. Yani peygamberlerden bize örnek veriyor. Peygamberlerin İslam üzere gittiklerini ve Müslüman olduklarından gurur duyduklarından haber veriyor. İşte onlardan İbrahim ve Yakup Aleyhisselam. Gelin onları bir dinleyelim. Gelin o güzel nebiileri, o güzel önderleri dinleyelim ve onlardan dersler alalım. Wa vasa biha İbrahimu banīhi ve Yakūb ya beni inna Allah din, fala temutun illa ve entum tum Hani İbrahim oğullarına vasiyet etti ve Yakup da vasiyette bulundu. Oğulların şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Bu dinden maksat nedir? Tevhid dini. Ondan maksat da İslam dinidir. Sizi de ancak Müslümanlar olarak ölmekle mükellef kıldı. Bakınız Allah kitabında peygamberlerin böyle vasiyette bulunduğunu bize açık bir şekilde haber veriyor. Bir başka ayette Rabbimiz, bakınız peygamberlerin ne güzel dualarda bulunduğunu dua ederken de Müslüman olmayı temenni ettiklerini, İslam üzere kalmayı arzuladıklarını haber veriyor. ''Rabbena ve ceanne leke ve min zurriyetine ümmeten muslimeten.'' ''Ey Rabbimiz.'' Bizi sana boyun eğenlerden teslim olanlardan eyle ve sana itaat eden bir ümmet çıkar. Yani sana teslim olan bir ümmet yani Müslüman olan bir ümmet çıkar buyuruyor. Bakınız Bakara 128. ayet-i kerimede Rabbimiz bize bunu haber veriyor. O halde kardeşlerim bu ayet-i kerimede anlıyoruz ki ve görüyoruz ki biz İslam'la mükellef olduk. Ve Müslümanlığımızın kıymetini bileceğiz. Konumuz nasıl daha güzel Müslüman olabilirim olduğu için öncelikle İslam'ın kıymetini, Müslümanlığın tanımını, Allah'ın ve Resulünün bize Müslüman olarak yaşamayı ve ölmeyi emrettiğini hatırlatmakla başladım değerli kardeşlerim. Yerlerde ve göklerde gördüğümüz canlı olsun, cansız olsun hepsi Allah'a teslim olmuştur. Ama insanoğlu çok nankör kardeşlerim. Gözümüzün gördüğü canlı ve cansız varlıklar Rabbinin emrine, hükmüne teslim olmuş. Akıl sahibi olan insan nankörlüğünden Rabbine teslim olmamıştır. Ona ortak koşmuştur. Yaratmış olduğu o varlık olan insan Rabbinin emrinden uzaklaşmıştır. Peki neden kardeşlerim? Neden Müslüman böyle bir hataya düşmüştür? Neden insanlık Rabbinin dininden uzaklaşmıştır? Bunun temel sebebi şeytanın telkinlerine kulak vermesi, nefsine uyması, arzularına yenilmesi, toplumun çevrenin, çevrenin etkisinde kalarak, Allah'ın dinini terk etmesidir. Rabbim sizleri ve beni onlardan eylemesin. Rabbim sizleri burada güzel Müslümanlar olarak topladığı gibi mahşer gününde de müminlerden Müslümanlardan kılsın. Ona teslim olan müminlerden eylesin değerli kardeşlerim. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bizler elhamdülillah madem ki Müslümanlığın tanımını öğrendik ve Müslüman olarak yaşamak gerektiğini kavradık. Ancak Müslüman olmanın dille olmadığını bilmemiz lazım. Dille ben Müslümanım demek yetmiyor, kafi gelmiyor kardeşlerim. Madem Müslümanız, dilimizde, kalbimizle, amelimizle, amel-ül cevarih dediğimiz bedenimizle Müslümanlığımızı ispat etmemiz lazım. Yani iman beden ister, iman taat ister, iman Allah ve Resulüne teslimiyet ister. Ancak günümüzde Müslümanlar Allah'a teslim olmuyorlar. Dille Müslüman olduklarını ifade ediyorlar. Yaşantılarında İslam'dan uzak bir hayat içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla ey günahkar Müslüman, ey Rabbinden uzaklaşan Müslüman... ...Rabbine dönmeli ve ona teslim olmalı. Onun hükmünü yüceltmeli, onun kanununa uymalı... ...onun bildirdiği emirleri hayatında tatbik etmeli... Yasaklarından uzak kalmalısın. Dille mücerred olarak Müslümanlık kabul edilmiyor ey değerli kardeşlerim. Bakınız Resulullah ve Vesselam'ın ashabına dönelim. Onlar nasıl Müslümandı bizler nasıl Müslümanız. Onlar dilleriyle, kalpleriyle amelleriyle İslam'ı yaşıyorlardı. Allah bu yüzden radiyallahu anhum ve radu anhu buyurmuştur. Allah onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razı oldu bakın Allah'ın rızalığını kazanmış bir seçkin topluluk görüyoruz Allah böyle bir topluluğu bize örnek oldukları için bize gösteriyor onlar canlarını mallarını Allah yolunda feda etmekten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi canlarıyla korumaktan geri kalmadılar mallarını feda ettiler Canlarını feda ettiler. En güzel yurtlarını, Mekkelerini bıraktılar. Medine'ye gittiler. Medine'nin o güzel beldesine gidip yurtlarını terk ederek yeni dostlar edindiler. Neden? Çünkü onlar değerli kardeşlerim İslam'ı anlamışlardı. Müslümanlığın bir bedel gerekli kıldığını öğrenmişlerdi. Madem ki Müslümanız diyorlardı hicret etmeliyiz. Madem ki Müslümanız, cihad etmeliyiz. Madem ki Müslümanız, müminlerle birlik olmalıyız. Madem ki Müslümanız, adana tu ilallahi dediğimiz Allah'a davet etmekle mükellefiz anlayışını kazanmışlardı kardeşlerim. Seçkin insanlardı onlar. Önder insanlardı. Allah onları övdü, Rasul onları övdü. Allah insanların kalbine baktı önce Muhammed aleyhissalatu vesselamı seçti. Sonra yeniden insanların kalplerine baktı, ashab-ı kiramı seçti, ona dost kıldı. Onlar bu dinin sancaktarı oldular. Hayatları boyunca İslam'ı yücelttiler. Hakiki bir müminin vasfını ortaya koydular. Müslüman nasıl olurmuş kimliğini bize öğrettiler. Dolayısıyla Müslümanların önünde pratik bir model var. Her şeyden önce Usratun Hasene dediğimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Onun hayatında müminler için güzel örneklik var. Bir modellik var, bir pratiklik var kardeşlerim. Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'siz doğruya ereceğine inanan sapıktır, delalettedir. Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne, emrine, uygulamasına bakmaksızın, uymaksızın doğru yolu yakalayacağına inanan kardeşin veya o hatalı insan batıl yoldadır. Vallahi Allah Muhammed Aleyhissalatu vesselamı kitabında övmüş ve bize örnek göstermiştir. Naqadukanle kun fi rasulillahi usvetun hasene. Usvetun hasene Allah diyor. Size gönderilen o elçi Muhammed Aleyhissalatu vesselamda güzel bir örneklik vardır. O halde değerli dostlarım Değerli kardeşlerim, Müslümanlığın tanımını öğrendik, İslam üzere olmak gerektiğini kavradık. Model olarak, pratik olarak ashabtan örnekler verdik. Biraz sonra Allah nasip ederse ashabın hayatından daha güzel örnekler vermeye çalışacağız. Gelin bana müsaade edin, nasıl daha güzel Müslüman olabilirim sorusunun cevabını bazı maddelerle kısa ve muhtasar olarak size aktarmaya çalışayım. Ben nasıl daha güzel Müslüman olabilir? Evet ben Müslümanım elhamdülillah. Gurur duyuyorum. Sakalımla, hicabımla, örtümle, tesettürümle, imanımla, takvanla, namazımla, cemaatimle, hocamla, şuradaki müminlerin güzel şehreleriyle gurur duyuyorum. Ben Müslümanım. Girdiğim her yerde izzet duyuyorum. İnanın Amerika'da olsun Avrupa'da olsun nice İslam davetçileri var. Girdikleri yerde dışlansalardı, ayıplansalarda kimliklerini belli ediyorlar. Maalesef ülkemizde Müslümanlar kendilerini saklamaya çalışıyorlar. Kimliklerini örtmeye çalışıyorlar. Yani kendi kendilerini insanlara sevdirmeye, tanıtmaya değil. Acaba kimliğimi tanır da beni dışlar mı diye böyle bir hataya düşüyorlar kardeşlerim. Vallahi Müslümanlıkla gurur duyalım imanımızla gurur duyalım hangi bölgede olursak olalım hangi alanda resmi olsun gayri resmi olsun havaalanlarında olalım terminallerde olalım mağazalarda olalım sokaklarda olalım Vallahi parmakla gösterilmemiz lazım bu gelen insan müslümandır şunun tipinden müslüman olduğu bellidir denilmesi lazım o halde kardeşler İslam'ın ve müslümanlığın gururunu izzetini yakalamamız lazım değerli dostlar Bizim birinci temel maddemiz daha güzel Müslüman olma yolunda birinci temel maddemiz tevhidi bilmeliyim ve tevhide sarılmalıyım. Bu şekilde Müslüman olarak en güzel Müslüman kimliğini yakalamalıyım. Ben daha güzel Müslüman olmak istiyorum. O halde bunun yolu önce tevhidden geçiyor. Önce tevhid. Önce tevhid. Nedir tevhid? Allah'ı bilmemektir. Allah'ın urbubiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında bilinmektir. Tevhid bilinmeden, onu bozan haller tanınmadan, çeşitleri kavranmadan en iyi Müslüman kimliğini yakalamamız mümkün değildir. Tevhidsiz en güzel Müslüman olmak mümkün değil. En güzel Müslüman olmanın yolu tevhidden geçiyor. Tevhidi bozan halleri bileceğiz. Tevhidin anlamını kavrayacağız. Ve tevhidin Peygamberlerin getirdiği en büyük davet olduğunu öğreneceğiz. Hayatımızın her kelimesinde tevhide davet olduğunu bileceğiz. Ve böylece tevhidi kabul ettiğimiz takdirde en güzel Müslüman olma yolunda birinci adım atmış oluyoruz. Rabbim sizlere bu güzel adım attırmıştır. İnşallah devamını da getirsin. Peki bu birinci maddenin çatısı altında şunu da iyi bilmem gerekiyor ki Allah beni başıboş olarak yaratmadı. Allah beni bu dünyaya gönderirken bir sorumlulukla, bir yükümlülükle gönderdi. Benim bir gayem var. Benim bir amacım var. Hani bazı Avrupalı müfakirlerin, bazı böyle aktivistlerin dedikleri gibi benim bir hayalim var diyor. Benim bir rüyam var diyor. Vallahi biz Müslümanların bir gayesi var. Bir hedefi var. O da Allah'ın rızasını kazanmak. Ona kulluk etmek, onu bilmek onun emrine tutunmak, yasaklarından uzak kalmaktır. Ben bu sorumluluk üzerine yaratıldım. Bakınız Allah ayette ne güzel buyuruyor: "Ayah Sebül insan en yutrakasude sude". Yani başıboş olarak mı bırakıldı bu insan? Develerin başıboş bırakıldığı gibi bu insanlar da böyle develer gibi başıboş mu bırakıldı? Eskiden Araplar develerine böyle sahralara başıboş bırakırlardı. Allah oradan bu örneği veriyor. O develerin boş, başıboş bırakıldıkları gibi o insan da kendini başıboş, yükümsüz, sorumsuz olarak bırakıldığını mı zannediyor diyor Kur'an? Diyoruz ki ya Rabbi vallahi hayır biliyoruz ki. Sen bizi sana kulluk etmek için yarattın. Senin emrine boyun bükmek için yarattın ya Rabbi. Biz bu bilincin şuurundayız dememiz lazım. Allah bir başka ayette ve ma halaqtu'l cinne insa demiyor mu zaviyet elin altında ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler. Bir başka rivayetlerde geliyor li liyuvahidun anlamındadır. Yani ibadet etsinlerin maksatı tevhidlesinler diye yarattım demektir. Bu halde kardeşlerim birinci başlıkta Allah'a daha güzel bir Müslüman olma portresinin birinci başlığında tevhid ehli olmam gerektiğini tevhidi kavramam gerektiğini bununla beraber de niçin yaratıldığım hikmetini kavramam gerektiğini öğrendim. İkinci maddemiz Belki bazı kardeşler böyle elinde kağıt kalem varsa bunları yazabilirler. Çünkü yazı hafızamızda daha güçlü kalır. Yazdığımız maddeler belki beş sene sonra o maddelerimizi gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman bu sohbeti hatırlayabiliriz kardeşlerim. İkinci madde şirkten sakınmalıyım. Daha güzel Müslüman olma yolunda ikinci maddemiz şirkten sakınmalıyım. ne şirk kardeşlerim? Ne şirk? Evet. efendi? Efendim? Allah'a eş koşmak. Başka sizlerle beraber karşılıklı bir sohbet yapalım kardeşler. Ben sadece anlatayım siz de dinlemeyin. Başka kardeşlerden alalım. Evet şirk koşmak deyince ne anlıyoruz? Çok güzel. Yani Allah değil mi? Allah'la beraber bir başkasına kulluk etmek, ibadet etmek. Şirkin çok güzel tanımı bu. Zaten bugün günümüzde şirk... En çok bu anlamda ortaya çıkıyor. Kimse Allah'ın ortağı olduğunu söylemiyor. Erciyes dağını yaratan kim? Allah. Hiç içimizden biri çıkardı der mi? Allah'la beraber bir başkası yarattı der mi? Demez. Ama Allah'a ibadette başkaları gider, başkalarına kulluk eder kardeşleri. Başkalarına secde eder, başkalarından yardım ister, başkalarından şifa bekler. Başka mezarlara, türbelere gider. O kuburiyun dediğimiz kabir, kabirlere tapanla... O mezarlara tapanlar gider onlardan medet bekleyebilirler. Ölmüşlerden veya uzaktaki efendilerden yardım isteyebilirler. İşte asıl şirk burada çıkıyor kardeşler. Yani ibadette şirk ortaya çıkıyor. O halde şirk işlemeyeceğiz. Daha güzel Müslüman olmanın yolu ikinci maddede şirk işlemeyeceğiz. Şirk Allah'a ortak koşmak. Rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında. Yani yaratmasında, ibadetinde, yüce isim ve sıfatlarında ortağı olduğuna inanmaktır. Şirk en büyük günahtır. Allah şirki asla affetmeyecektir. Yasaklandığım, nehyedildiğim hayatımda temel bilmem gereken unsur. Nedir ya hocam dediğinizde? Vallahi bana da hocalarım, şeyhlarım öğretti. Şirktir. Yani emrolunduğum en başta bilmem gereken şey nedir diye öğrettiğinde söylendiğimde? Tevhiddir. O halde tevhidi bileceğim ve şirkten sakınacağım. Şirki bu şekilde bildiğim takdirde, Değerli kardeşlerim saadetimi elde ederim. Dünya ve ahirette de mutlu olurum. Bugün günümüzde niceleri bunları işliyor. Gelin bir İslam davetçisinin Los Angeles'a gittiğini ve orada davet ettiğini gözümüzün önüne getirelim. Semineri bitti. Şimdi yetkili kardeşler onu gezdiriyor. Bir mabede gidiyorlar. Mabed biliyorsunuz kulluk edilen, ibadet edilen yerler. Bizde mescid olur ama gayr İslam dinini yaşayan insanlarda Böyle puthaneler veya mabet olarak isimlendirilirler. Yetkili Müslüman kardeşler oradaki sorumlular davet edenler bu İslam davetçisini gezdiriyorlar. Bir mabede giriyorlar. Mabedin içinde tunçtan, alüminyumdan, taştan yapılmış insanlar var. İnsanlar önünde secde ediyorlar. Ve tuhaf tuhaf bakıyor tabii bizim İslam davetçisi olan hocamız. Sonra yanındaki kardeşler yetkililer diyorlar ki hocam. Buraya öyle insanlar geliyor ki eğitimli, kültürlü, deneyimli, birikimli, çok bilgili insanlar geliyor. Ve bu taşların önünde eğilip bükülüp secde ediyorlar. Biraz daha ilerliyor. Bir süre sonra secde edilen taşların, tunçların önünde ceviz görüyor İslam davetçisi. Diyor ki bu cevizden neyin nesi? Diyorlar ki bu cevizleri... Gündüzleri koyuyorlar, geceleri ise bunların bu taptıkları putlar, taşlar yiyorlar. Sizce o taşlar yiyor mu? İnanın yemiyor. Menfaat perestler veya cevizi çok sevenler alıp götürüyor. Çünkü taşlar yemez. Taşlar yer mi? İbrahim Aleyhisselam taşları kırdığında, meydan okuduğunda onlar bir şey yapabildi mi? Hatta lat, menak, önünde secde ederlerken... Taaf edenlerken yiyeceklerini, içeceklerini getirdiklerinde onların önüne koyduklarında sanki o taşlar yiyorlar mıydı? Hayır. Putların arkasında birileri vardı. Putlar hep önde oluyordu ama putların arkasında gizli yüzler, çehreler vardı. Onlar, insanlar dağılınca gidip onları alıp gidiyorlardı. Putları öne sürüp de karnını doyuran çok insanlar var çağımızda. Allah esirgesin. Subhanallah dikkat edin bu gidilen mabed neresi biliyor musunuz? Hindu mabedi. İslam davetçisi şaşırıyor. Subhanallah diyor bunların diyor putları diyor cevizleri çok mu seviyormuş? Düşünebiliyor musunuz? Cevizleri çok seven taşlar var, putlar var. İnsanlar bunlara tapıyor. İşte bu şirkin ta kendisidir. Allah sizi ve bizi taşlardan putlardan alıkoysun. İslam'ın hedefi nedir? İnsanlara kulluk ettirmek değil. Taşlara kulluk ettirmek değil. Bir ve tek olan tek olan Allah subhanahu ve ta'laya kulluk ettirmektir. Ona davet etmektir. O halde yani kardeşlerim. ikinci maddede de bunu görmüş olduk. Bakın Allah bize bu konuda çarpıcı bir ayette haber veriyor. فَلَا تَدُعُمْ اللّٰهِ اِلَهًا آخر فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ Sakın Allah'la beraber ortak koşma. ibadet etme. Bir başkasına kulluk etme. Sonra azaba düşenlerden olursun. Allah haber veriyor. Çık koştuğumuz takdirde daha güzel Müslüman olma yolundan uzaklaşırız. O halde Değerli dostlarım, birinci maddemiz tevhid ehli olacaktık. İkinci maddemiz şirkten uzak kalacaktık. 3. maddemiz daha güzel Müslüman olmak istiyorum. O zaman Müslümanlığımda ihlaslı olacağım. Samimi olacağım. Dürüst olacağım. Sözümü nere olacağım. Ben Müslümanım. Kimliğimle gurur duyacağım. Ben Müslümanım. İnsanlar içinde ayrıcak ayrıcılıklıyım. Yani benim ayrı bir vasfım mı? Ayrı bir özelliğim mi? Yani bakın bu bir izzettir. Müslüman kadınlar cahiniye dönemlerinde bakın biliyor musunuz açıklardı. Ne zaman İslam geldi Müslüman kadınlar başlarını örttüğüne. Müslüman kadınların tesettürleri ve başlarını örtmeleri diğer cahiniye kadınlarından onların ayrı olduğunun alametiydi. Bu izetti, onurdu. Allah onların şanını şerefini yüceltiyordu. Tıpkı Müslüman kadınların bu onurlu halleri gibi ben de Müslüman olarak ihlaslı olacağım. İbadetimde samimi olacağım. Sadece ibadet ederken Müslüman kimliğinde Rabbimin rızasını kazanacağım. Bir başkasını hedef edinmeyeceğim. Başkalarımdan bir ecir ve mükafat beklemeyeceğim. Benim ecrimi ve mükafatımı veren ancak Allah'tır diyeceğim değerli kardeşlerim. Bakın Allah Müslümanların ihlaslı olmalarını buradaki ihlaslanmak maksat tevhid ve samimiyettir. Yani dine sımsıkı sarılmak ve dürüst olmaktır. Bunu emrediyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدّينَ Yani onlar Allah'a hanis bir şekilde kulluk etmekle emrolundular. O halde ben Müslümansam ki elhamdülillah öyleyim. Müslümanlığımın vasfını, kimliğimi ihlaslı bir şekilde ortaya koymalıyım. Bundan bocunmamalıyım. Bundan utanmamalıyım. Bunu insanlara taşımaktan da geri kalmamalıyım değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhissalatu vesselam 23 yıllık süre zarfında Müslüman kimliğiyle çıktı ve cahiliyeyi devirdi. Ödün vermedi, taviz vermedi. Örnek oldu. Güzel ahlak sahibi oldu. Gittiği bütün insanlara platformlarda, sokaklarda, şehirlerde Allah'a davet etti. Taif'e gittiğinde bile ezildi, horlandı, taşlandı ve dışlandı. Ama neticede Muhammed Aleyhissalatu vesselam 23 yıllık o dönemde Müslüman kimliğiyle, ihlasıyla örnek olmadı mı? İhlasla devirmedi mi putları? İhlasla cahiliyeyi ortadan kaldırmadı mı? 23 yılda İslam devletini Medine'de kurmadı mı? Peki bütün bunların altında yatan gerçek neydi? Onu başarılı kılan neydi? Tevhitti. Şirkten uzak durmaktı. Dinine samimi olmaktı. İhlaslı olmaktı, dürüst olmaktı yani. Müslüman kimliğinin bedelini ödüyordu. Bedeli neyse bu dinin bedelini ödemek lazım. Peki nasıldır bedeli? İşte şu güzel ortamı böyle kurmanız, şu güzel kitapları buralara getirmeniz, gençliği, çocukları toplamanız, bacılarımı toplayıp Allah'ın davetini götürmeniz. İşte bu bedel. Daveti insanlara götürmeniz bir bedel. Bu bir samimiyet, bu bir ihlası. Allah sizleri bu güzel çalışmalarınızda başarılı kılsın, muvaffak kılsın, dünya ve ahirette yüzlerinizi güldürsün değerli kardeşlerim. Dördüncü madde daha güzel Müslüman olmak için güzel ahlak sahibi olmalıyım. Çok fazla sıkmayacağım sizlere toplam on madde şimdiden yani hatırlatmış olayım. Şu an dörtteyiz. En güzel Müslüman olmanın vasfından biri de güzel bir ahlak taşımaktır. Vallahi hiç amel etmeyelim, hiç öğüt vermeyelim ama ahlakla örnek olalım. Vallahi birçok insanlar bizi sever ve bizim dinimizi bizden ister sorar. En güzel örneklik ahlakla örnekliktir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşmanları eline düşüyordu. Kendisine tuzak kuran, suikast tertipleyenler vardı. Onları anlatmak şimdi çok zamanımızı alır ve muhtasar bir şekilde geçiyorum. Vallahi elinin avucunun içine düşüyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları affediyordu. Ve onları bağışlıyordu. Hatta bir tanesi sahabe ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dinlenirken gelmişti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcını almış. Ve sonra kılıcını aldıktan sonra Ya Muhammed men yağsimuke minni sallallahu aleyhi ve sellem Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men yağsimuke minni Benim elimden seni kim kurtarır diyordu vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tek kelimesiyle siz de biliyorsunuz dediğini Allah Allah kurtarır Allah ne kadar güzel bir isim bu kelimeyi duyar duymaz müşriğin elinden kardeşlerim kılıç düşüyordu Peygamber aleyhisselatü vesselam kılıcı alıyordu men ya'simuke minni şimdi seni benden kim kurtarır tabi bir tek olan Allah'a iman etmeyen müşrik Kime güvenecek? Taşlarına Allah'ı putlarına güvenmiyordu. Ne diyordu? Vallahi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin hilmin, yumuşaklığın, iyiliğin, güzel ahlakın. Şu davranışın güzelliğine bak. Senin iyiliğin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem korur. Senin iyiliğin beni ondan yani kılıçtan def eder, uzaklaştırır diyordu. İşte Muhammed Aleyhisselam müşriklere böyle bir imaj, bir portre yansıtması yapmıştı. Acaba bizler gerçekten böyle miyiz? Müşrikler bütün emanetlerini getirip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teslim ediyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret günü hepsini Ali bin Ebi talibe teslim edip emanete riayet edip gidiyordu. Yani sahabeden Resulullah'tan bu analara anlatsak bitmez. Güzel ahlakı tamamlamakla görevlendirildiğini Peygamberimiz haber veriyor. Bakınız değerli kardeşlerim inneme bu islu li utemmime salihen ahlak ben salih ahlakı, güzel ahlakı tamamlamak, mükemmel kılmak için gönderildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor hadisimiz. Rabahu Ahmet, İmam Ahmet rivayet ediyor. Vessahahahu Albani İmam Albani, Rahimahullah da bu hadisi sahih olarak bize haber veriyor. Ey kardeşlerim, o zaman güzel ahlak sahibi olalım, kötü söz söylemeyelim, dürüst olalım, her işimizde, her davranışımızda, Örnek bir mümin olalım, kötü insandan, kötü komşudan, kötü arkadaştan uzak kalalım. Vallahi sen dostunu bana söyle ben de senin kimliğini raporunu ortaya koyarım. Hani meşhur bir söz var. Sen bana dostunun muvahit olduğunu söylersen ben de senin kimliğini ne olduğunu söylerim. Dolayısıyla kardeşlerim dostlarımızı iyi seçelim. Bakınız İmam Ahmet'in ve Tirmizi'nin rivayet ettiği İmam Albani'nin de Hasan gördüğü bir hadiste Resulullah ve vesselam şöyle buyuruyor. El mer'u ala din khalilihi felyenzur <gülüyor> ahadukum men yuhalil. İnsan kişi arkadaşının dini üzerinedir. Bu yüzden kişi kiminle arkadaşlık ettiğine baksın denilmektedir değerli kardeşlerim. O halde güzel Müslümanları dost edineceğiz. Güzel salihlerle beraber olacağız. Onlarla beraber olursak meyvemiz olur. Allah korusun onlardan uzak kalırsak da kimliğimiz bozulur. Allah onlarla bizi şereflendirir. Allah onlardan bizi uzaklaştırırsa Allah korusun biz de onurumuzu kaybederiz. O yüzden güzel ahlaklı Müslümanların bu güzel çatı altında birlikte olmaları ve birlikte el ele omuz omuza hareket etmeleri güzel ahlakın en güzel örneğidir. En zor günlerden geçiyoruz en zor günlerde de dillik ve beraberliğimizi Allah için koruyalım. Beşinci maddemiz daha güzel Müslüman olmak için Allah'ın her zaman benimle olduğunu, gördüğünü, gözettiğini bilmeliyim. Bu bana ne verir? Takvamı arttırır, haramdan beni sakındırır. Biz aslında buna ihsan hali deriz. Makamların en nücesi. Ben Rabbimi görmem ama bilirim ki Rabbim beni görür. Bu takdirde masiyetten, haramdan, kötülükten, kötü ahlaktan, kötü dosttan uzak kalırım. Kendimi düzeltirim. Madem Allah beni görüyor takvamı arttırırım, ibadetimi arttırırım. Allah beni görüyor haramdan sakınırım. Ey kardeşim daha güzel Müslüman olmanın beşinci maddesi budur. Allah için bunu göz önünde bulundur. Birinci madde neydi kardeşler? Tevhid'di. Sık sık hatırlatalım yani dersimizi unutmayalım. İkinci maddemiz şirkti yani şirkten sakınacaktım. Üçüncü maddemiz ihlaslı olacaktım çok güzel. Dördüncü maddemiz güzel ahlak sahibi olacaktım muhteşem Allah hepinizi cennetine koysun sevdiklerinizle beraber. Beşinci maddemiz bitirdik ihlası bitirdik yani ihsan makamı dediğimiz İsmail ihsan makamı dediğimiz Allah'ın beni her yerde görüp gözettiğini bilerek Allah'tan korkmam kardeşlerim. Kardeşlerim Allah'a karşı görevimiz var. Peygamber'e karşı görevimiz var. Kur'an'a karşı görevimiz var. İslam'a karşı görevimiz var. Ailemize, eşimize, çocuğumuza karşı görevimiz var. Her birimiz birer çobanız. Bizler güttüğümüz bir çobandan dolayı mesulüz. Çoban olarak mesudiyetimizin farkında olmamız lazım. Eğer biz güttüklerimizi eşlerimizi yani bunlar ve yavrularımızı ve elimizin altında olan talebelerimizi hakkıyla bu dine yönlendirmezsek mahşer gününde Allah bizden bunun hesabını soracaktır. Bu bilinç hafızamıza yer etmeli kök salmalıdır. Bu bilinçle Allah'ın davetini kalplere nüfus ettirmeliyiz. İnanıyorum ki sizler de bunu kardeşlerim başaracaksınız kalbimiz ve aklımız Rabbimizin azametini yücelini kibriyasını iyice kavramalı yani ben kimliğimi çok iyi bilmeliyim Müslümanım Allah beni Müslüman kıldı ve güzel bir Müslüman olmanın portresini ortaya koymalıyım onun azameti karşısında eğilmeliyim bükülmeliyim hani savaş meydanlarına cihat meydanlarına gidenler sahabeler ne diyorlardı Rüstem sizi bura getiren nedir Ashaba diyordu, sahabe, İslam ordusuna diyordu. Sizi bu savaş topraklarına getiren nedir? Neden geldiniz? Vallahi diyorlardı onlar biz bir mal mülk için, bir kariyer ve mevki için gelmedik. Biz öyle bir ulvi dava uğruna geldik ki, o davamız insanın insana kulluğunu kaldırmak, bir ve tek olan Allah'a kulluğa davet etmek, Allah'ın hakimiyetini hakim kılmak, Fitneyi ortadan kaldırmak, yeryüzündeki fitne şirktir. Allah'a masiyettir. Onun dinine sırt dönmektir. Bunları kaldırmak, insanlığı insana kölelikten uzaklaştırmaktır. Şu davanın yüceliğine bakın. Vallahi hücrelerimize kadar bunu sindirmeliyiz, hazmetmeliyiz. Ama bugün hiç insanlar Müslüman kimliklerini hazmedemiyorlar. Bir de bunların karşısında düşmanlar var biliyorsunuz. İslam dünyasındaki gelişmelere şahit olursanız bunları görürsünüz. Müslümanlar öyle güzel ahlak sahibilerdi ki ve güzel kimlikleriyle öyle insanlardı ki... ...bakın onlardan bir tanesi Ebu Zer, o bir hata yapıyordu ama hatasını fark ediyordu. Ey zence kadının oğlu diyordu, Bilal'e değil mi? Bilal üzülüyordu, eve kapanıyordu, günlerce çıkmıyordu, üzüntüsünden, hüznünden, kederinden sonra haber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştığında ya ebezer sende cahiliyenin alametini örnekliğini görüyorum ya ebezer cahiliyenin adetini görüyorum sende diyordu yani Resulullah ona hakaret etmiyordu küfretmiyordu haşe ve kella ağzından bir gün kötü bir söz çıkmamıştı sadece ikaz ediyordu hatasını öğretiyordu ne yapıyordu Ebu Zer radıyallahu anhu, o güzel insan gidiyordu Binan radıyallahu anh'ın evine, evinin önünde eşiğine yanağını koyuyordu. Ya Bilal, aç kapıyı, ya Bilal. Aç kapıyı, ya Bilal, ezildim, yıkıldım. Bir nebinin önünde ben böyle bir kelime işittim. Ben kalpten vuruldum ya Bilal. Bas bu benim yanaklarıma da özür dilemiş olayım. Şu özür dilemenin güzelliğine bakın harukulade. Yani gerçekten birçoklarımızın nefsine ağır gelir. Hepimiz öyleyiz. Nefsimiz her zaman çok üstündür. Ama Bilal onurlu bir davranış ortaya koyuyordu. Diyordu ki kaldır ya ebezer. Kaldır başını senin gibi güzel bir müminin böyle alnını Allah'tan başkasının huzurunda kaymaması gerekir. Yanağını kaldırıyordu affediyordu ve onu bağışlıyordu. Şu güzel örnekliğe bakalım işte güzel ahlak. Nerede olurlarsa olsunlar Allah'ın kendilerini gördüklerini bilerek hareket ediyorlardı değerli kardeşlerim. Onlar yani en kötü amellerde ve hatalarda hatalarını görüp de affettiren insanlardı. Hatalarını görüp de affettirmek için yarışan insanlardı. Peygamber'den öyle bir sözü işittikleri zaman yeryüzü onlara daralıyordu, daralıyordu. Ama biz ben hata ettiğim zaman hatamın daha üzerinde... Sarla duruyorum. Israrla hatamı savunuyorum. Hepimiz öyle değil miyiz? Hepimiz böyle hatalar işlemiyor muyuz? Gelin kardeşlerim bu güzel hatalardan dönelim. Seneften bir an anlatalım. Bir çoban vardı ve o çoban da birilerinin kardeşlerim davarlarını güdüyordu. Güttüğü o davarlardan sahibinin biri öldü vefat etti. Günler günleri kovaladı, aylar ayları kovaladı. Bir gün bir tanesi geldi... Hani o davarların sahibi öldüğü için ölen insanı da tanıyordu. Gel dedi bunu bana sat da gel bunu bana sat da ben de hiç değilse senden bunu satın alayım benden kurtulursun dedi. Peki ne dedi o çoban muttakilerden? Dağlarda yaşayan çiçeklerin arasında değil mi vadilerin talaların arasında böyle bir insan tasavvur edelim. Allahu Ekber ne dedi? Vallahi ben o davarları korurum muhafaza ederim velisi geldiğinde teslim ederim diyordu. İşte Allah'ın gördüğünü, gözettiğini bilen bir insan, seleften güzel bir insanın örneğini de bu şekilde vermiş olduk. Altıncı madde kardeşlerim, daha iyi Müslüman olmak için dinimde istikamet ehli olmalıyım. Ne demek istikamet? İstikamet, güzel, gidilen yol, güzel. Yani Kur'an ve sünneti hakkıyla sarılıp o metot, metot üzerinde sebat etmeni. İstikamet tevhid ehli olmak, istikamet sünnet ehli olmak, istikamet cemaat ehli olmak, ehli sünnet ve cemaat olmak, ehli sünnet selefi salihin yolunda gitme, istikamet şirkten uzak durmak değil mi? Ama bugün bazı insanlar istikamet ehli olduğuna inanıyor, şirkin içinde, bidatin içinde, hurafenin içinde, cemaattan uzak, ehl sünnet ve cemaat değil, o halde istikamet kardeşlerim ibadetimde, Duamda, amelimde, hayatımda kitap ve sünnete uymalıyım. Dürüst olmalıyım. Akiden berrak olmalı. Amelim sünnete uymalı. Ahlakım Resulullah'ı takip etmeli. Ve davranışlarımda da dürüst, eylemlerimde, aktivist olan mücadelemde Allah'ın davasına sadık olmalıyım. İşte biz buna ne diyoruz? İstikamet ehli. Şirkten sakınacağım. İnsan şirke düşmüşse istikamet ehli değil. Allah'ın velisi değil. Evliyaullah tevhid ehlidir. Sünnet ehlidir. Ancak günümüzde evliyaullah değerli kardeşlerin farklı anlaşılmış ve farklı değerlendirilmiştir. İki sahabi vardı. Bakınız istikamet ehli güzel insanlardan örnekler verelim. İkisi de cihat meydanlarında yaralanmışlardı. İkisi de son nefeslerdeydi. Sahabilerden biri, Birine koşarak yaralıya su vermek istedi. Kardeşi dedi ki ona yetiştir. O kardeşim buna çok daha muhtaç dedi. O sahabi yani yardım eden sahabi diyen yaralı kardeşine koştu. O kardeşi de dedi ki öbür kardeşime götür. O daha çok muhtaç. Bunlar o diyarın sakinleri. Altın neslin örnek insanları. Peygamber terbiyesinden geçen insanlar. O anda... Diğer kardeşin hani o ilk gittiği sahabiye koştu, su verecek o son nefesini verdi. Şehadet getirdi, canını verdi. Oradan koşun da bari öbürüne yetişeyim, ona su yetiştireyim derken öbür kardeşi de şehitlerden oldu. İthar diyoruz biz buna, ıthar yani nefsi. Kardeşimin nefsinin önüne almamak, nefsimi kardeşimin önüne geçirmemek diyoruz. Kardeşimin nefsini öne almaktır. Öncelikle onu düşünmekti. İşte o güzel insanlar, o diyarın sakinlerinden böyle güzel istikamet ehli insanlar vardı kardeşlerim. Bir de Peygamber Aleyhissalatu vesselam Nebi ve Bekir hayatından bir örnek verelim. Bir gün Ebubekir Sıddık radıyallahu anh açlıktan evinden çıktı. Ben bir gün hiç açlıktan evimden çıktığımı hatırlamam. Ben öyle bir gün yaşamadım. Belki sizler de yaşamadınız. Yani açlıktan bir gün evinizden çıktığınızı hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Ve sokakta geziyor bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor karşısında. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne geziyorsun? Hayırdır? Yani bu sokakta neden bulunuyorsun diye sordu. Ya Ebebekir sen ne geziyorsun? Sen niçin çıktın diye sordu. Vallahi ya Resulullah beni çıkartan açlıktır dedi. Vallahi ya Ebe Bekir bizi de çıkartan açlıktır dedi. Bizi çıkartan da açlıktır. Ama bugün diziler var veya bugün yemek sahneleri var yemekler yapılıyor tatlarını beğenmiyorlar. Hani bazı aileler değil mi evlerinde yemekler yapıyorlar. Yemekleri her biri yarışma içerisinde yapıyor. Herkes masaya oturuyor. Yemeğin tadına baktım beğenmedim. Tuzu azdı hamuru şöyleydi. Bilmem şusu böyleydi, bilmem şusu böyleydi. Yemek beğenleme bakın dikkat edin. Karın doyurma bitmiş. Yemek beğenleme İçinden çeşit çeşit bunu da ümmete empoze ediyorlar. Neslimiz, yavrularımız, çocuklarımız, kardeşlerimiz, ailelerimiz, şuman bacılarımız bugün gece gündüz bunlara bakıyor. Ama onlar açlıktan sokaklara çıkıyorlardı. İşte onlar o diyarın sakinleri böylelerdi kardeşlerim. İstikamet ehli olanlardan sizlere bazı örnekler veriyoruz. Yedinci madde daha güzel Müslüman olmak için beni şirkten, küfürden, bidatten uzak tutacak bir ilme ve bir cemaata sarılmalıyım. İlim beni batıldan, şirkten, masiyetten alıkor. Bana hakkı ortaya kor, Batıldan sakındırır. İlim olmadan doğru yolu bulmam mümkün değil. Hedefime ulaşmam mümkün değil. İlim bana hakikatları keşfettirir. Ama ilim olmazsa şif ehli beni kandırabilir. Bidat ehli kandırabilir. Rabbimin yolundan saptırabilir. Şeytanın yoluna beni sürükleyebilir. O yüzden ilim kardeşlerim, ilim, ilim alalım. İşte bu mekanlar ilim yurdudur, ilim yuvasıdır. Acaba şu ortamı kuran kardeşler ne çile çekiyorlar biliyor musunuz? Çünkü biz buralarda yetiştik. Buralarda nasıl kurulduğunu, nasıl zorluklar olduğunu biz çok iyi biliriz. Bu ilim yuvalarının kıymetini bilin kardeşlerim. Vallahi buraları omuzlayanları omuzlarımızda taşımakla mükellefiz. Bize Arapçamızı, dinimizi, kitabımızı öğreten hocamıza, Mustafa Yiğit hocamıza değer vermeli, onurlandırmalı, her zaman sarılmalı, kıymetini yüceltmeli. Şu ortamları bize tesis ettiği için ona teşekkür etmeliyiz. Vallahi biz davetçiler, Allah'ın davetçileri bu zorlukları duyduğumuz, yaşadığımız için bu ortamlara geldiğimiz zaman bunların kıymetini çok iyi anlıyoruz. O yüzden kardeşler buranın kıymetini bilelim. O halde ilim dedik. Burada bir ilim var. İlim kokusu var. Karşımıza kitaplar var. Bu ilmi burada alalım. Ve cemaate sarılalım dedik değil mi? Burada bir cemaat var. Elhamdülillah kitap ve sünnet üzeresiniz. Delille, kaynakla, hüccatla, beyineyle öğreniyorsunuz. İnanın öğretilen her şey size şu, çatı altında delinle, ile ama nice yerlerde delin yok, beyine yok. Öyle kardeşlerimiz var. Üç ay mesela burada ders alsa, üç ay sonra başka bir yere gitse, vallahi buradaki aldığı o delilin, beyinenin lezzetini hiçbir yerde alamaz. Biz biliyoruz. Yani bunu bütün Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun, birçok kardeşlerden işitiyoruz. Yani sizlerin... Buradaki hocalarımın öğrettiği ilmin lezzetini, delille, beyineyle öğrettiğinin kıymetini hiçbir yerde bulamaz. Öyle gençlerle tanıştık ki biz, 8 sene sonra dönüp gelip de bize, hocam bana 8 yıl önce öğrettiğim bilgiyle 3 ayda hala o seviyedeyim ve ilerleyemedim, başka yerdeyim ama aldığım o lezzeti başka bir yerde de alamadım demiştir. 8 yıl sonra dönüp gelip de bize bunun için itiraf etmiştir? Neden bizi unutmamıştır veya ben veya buradaki diğer bütün hocalarım? Çünkü bizim menhecimiz delile dayanıyor, kaynağa dayanıyor. 1400 yıllık bir delil kaynağımız, ambarımız, kültürümüz, hazinemiz var. Dolayısıyla bunlar sönmedi. Ve onların ışıl ışıl pırıltıları hala gözümüzün önünde kardeşler. Bu yüzden daha güzel Müslüman olmam için ilme sarılalım. Yani tevhid ilmine, akayit ilmine, fıkıh ilmine, hadis ilmine, burada bize öğretilen güzel derslerimize sadık kalalım. Ve güzelce istikametimizi muhafaza edelim. İhlas ve ilim bizi şüpheden, şehvetten, haramdan, cehaletten uzaklaştırır. Biz bunlardan uzaklaştıkça da hayra ulaşırız değerli kardeşlerim. Sekizinci maddemiz. Daha güzel bir Müslüman olmam için ailemin çobanı olmalıyım. Hepimiz hemen hemen evliyiz veya evlenmeye adayız. Nişanlı olan kardeşlerimiz olabilir. İnşallah sonuçta da evleneceğiz Evli olan bütün kardeşlerim evinin çobanıdır. Eşinden mesuldür, çocuğundan mesuldür. Evine tevhidi girdirmelidir. Sünneti girdirmelidir. Namazları kıldırmalıdır. Çocuklarını tembihleyip sabah namazına bizzat çocukları kaldırmalıdır. Ve onlar alışmalı. Pazartesi, perşembe oruçlarıyla bunları ne yapmalı? Ramazan oruçlarına alıştırmalıdır. Biz evimizden mesul Sorumluluklarımızı iyi bilmemiz lazım. Bakın. Allah ayette bize ne diyor? Ya eyhellazine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara. Ey iman edenler, ehlinizi ve etrafınızdakileri koruyun. Peki neyden koruyun? Ateşten koruyun. Ve quduhan nas vel hijar. Peki o ateş nasıl bir ateş? Taştan ve insandan oluşan ateşten koruyun ehlinizi. Eşinizi koruyun, çiçeğinizi koruyun, kıymetini bilin. Onlar sizin için en değerli varlıklardır. En değerli varlıklar, en zor gününüzde sizi seven hatırlayan onlardır. En mutlu günlerinizi unutmayın, en mutlu ve en zorlu günlerinizde onlar sizin yanlarınızdadır. Eşleriyle mutlu olamayanlar İslam hayatlarında asla mutlu olamıyorlar kardeşlerim. Evinde ateşi olanların başkalarına davet götürmesi mümkün olmuyor kardeşlerim. Evlerimiz topluma açılan temel bir kapıdır. Açılan kapı ya cennet kapılarından bir kapı ya cehennem kapılarından bir kapıdır. Evlerimizde eğer biz İslam'ı hakim kılarsak vallahi ben şahsen buna inanıyorum. İslam toplumu kurulduktan sonra İslam devleti de yakındır. Öncelikle evden başlıyoruz. Tabi her şeyden önce fert kendi nefsinden başlıyor. Kendini adam ediyor, ıslah ediyor. Sonra eşinden, sonra çocuklarından, sonra akrabasından, komşusundan ve topluma doğru yönelen güzel bir istikametle İslam toplumunun temellerini atıyoruz değerli kardeşlerim. Peygamberimiz evinin çobanıydı. Bakınız Peygamber aleyhisselatü vesselam sayın hadiste Bukhari ve Müslüm rivayet ediyor. Hadisimiz Abdullah İbni Ömer rivayet ediyor. Diyor ki hepiniz çobansınız. Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakinden mesulsunuz. Elimizin altındakinden maksat eşimiz ve çocuklarımız. Yönetici bir çobandır. Erkek aile birbirlerinin çobanıdır. Kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptığınızdan dolayı sorumlusunuz. Nebiullah diyor. Nebiullah dediği zaman doğru söyler. Sadık sözlüdür. Emindir. Sözüne itimat edilir. O konuştuğu zaman vahiyle konuşur değil mi kardeşler? Dolayısıyla bakın çoban olduğumuzu unutmayacağız. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün Habeşliler kılıç oyunu oynamak için gelmişlerdi. Oyun oynuyorlardı. Ve Ayşe annemizle beraber mescidin bir köşesinden Habeşlileri seyrediyorlardı. Çobana bakın. Peygamber çoban mesul olduğu eşiyle bakın nasıl ilgileniyor. Ve omuzuna şöyle destek veriyordu Ayşe annemizin oradaki Habeşlilerin kılıç oyununa bakmasını seyretmesini sağlıyordu. Eğer orada haram olsaydı İslam'a aykırı bir şey olsaydı Nebiyullah bunu yapmazdı. Demek ki meşru ve doğru harama yöneltmeyen bir durum vardı ve bakıyordu. Bizim buradan çıkarttığımız nedir? Peygamber eşiyle eğleniyordu. Eşiyle mutluydu. Eşinin sevinmesine eğlenmesine kapılar açıyordu. Bakın yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir defasında yarışıyordu. Bizden biri yarışmış olsa eşiyle bir platformda veya bir parkta inanın birçokları güler. Hatta belki birçok ehli sünnet kardeşlerimiz yadırgayabilir. Eğer bu rivayeti okumuş olan olsa der ki yok bu sünnettir der tasdik eder. Allah Resulü yarışıyordu sallallahu aleyhi ve sellem yarışı Ayşe annemiz kazanıyordu. Bakın yarışa Ayşe kazanıyor. Günlerden bir gün yeniden yarışıyorlardı. Bu sefer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kazanıyordu. Diyordu ki ya Ayşe bu revanş. Bu revanş. Yani bu hani yenilmiştim ya. Bu onun revanşı diyordu. Teselli diyordu. Espri yapıyordu. Eşini mutlu ediyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ailesinde örnekti. Çobandı. Çoban gibiydi ve ailesini seviyordu. Onunla mutlu oluyordu. Bir gün biliyor musunuz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yemek yiyordu. Eşi de bir kemiği kemiriyordu. Kemik. Kemiği kemiriyordu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kemiği kemiren eşinin o kemiğini aldı. Nereden kemirdiyse dişlerini orak koyuyordu. Allahu Ekber. Bizden biri belki ben yapmamışımdır bunu. Belki midem almayabilir. Ama Nebiullah bunu yapıyordu. Resulullah ve Vesselam bunu yapıyordu. Kemiği kemirdiği yerden. Isırıyordu, kemiriyordu. Allahu Ekber. Peygamberin ahlana bakın, çobana bakın. Uslatun haseneye bakın. Bu eş, bu Muhammed Aleyhisselam'a aşık olmaz mı, sevmez mi? Kıymetini bilmez mi? Dedi gibi sevmez mi? İtaat etmez mi? Ona bağlanmaz mı? Sonra bir bardak kalıyordu Ayşe annemiz nereden içmiş diyelim. Dudağını nereye koymuş? Vallahi o dudağını koyduğu yere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dudağını koyuyordu. Oradan içiyordu. Bu aslında şunu ifade eder. Ya Ayşe o kadar değerlisin ki benim yanımda. O kadar kıymetlisin ki. Yani insanların belki birçoklarının midesi almasa da ben bunu sana layık görürüm. Sen benim yanımda çok değerlisin diyordu. O zaman şunu anladık. eşinizin kıymetini bilmemiz lazım eşlerimizin. Madem onun kıymetini biliyorsak ona israr edelim. Ona sevgimizi ifade edelim. Çünkü onlar gerçekten bunları... Muhtaçlar kadınlar çok duygusaldır. Eşlerinde ne kadar güzel söz işitirse o ev daha çok mutlu oluyor. Ama günümüzde belkileri, belki bazıları bunları ne yapıyor kardeşlerim unutuyor ve bunun farkında olmuyor. Geldik dokuzuncu madde ve sondan birinci madde. Daha iyi bir Müslüman olmak için davetçi olacağım. Kısa ve öz nedir davetçi nedir davetçi? Güzel, Allah'ın dinine davet eden, yani Allah'ın dinine çağıran, Kur'an ve sünnete çağıran, İslam'a çağıran, İslam davetçisi. Aslında davetul İslamiye dediğimiz İslam daveti veya mesela دعوة İslami dediğimiz davetçi, İslam davetçileri dediğimiz veya الدعوة İslami dediğimiz bu tabirler Arap dünyasında çok meşhur da bizim Türkiye'mizde çok meşhur değil. Mesela biri desek, yani şu İslam davetçisidir dese Araplarda, hiç yadırganmaz. Yani çok güzel bir şey. Ama mesela Türkiye'de sen İslam davetçisi desen, ya sen beni neye davet ediyorsun, ben zaten Müslümanım, neyin davetçisi oluyorsun diye, sana hesap sorabiliyorlar. Zaten Müslümanım diyor. Sen İslam davetçisi olmakla, sen beni İslam'a mı çağırıyorsun, zaten Müslümanım diyor. Hayır, ben şunu kastediyorum, şunu diyorum, evet siz, Müslümansınız ve İslam üzeresiniz ama hatırlatıyorum. İslam'ı size daha çok hatırlatıp öğüt vermeye, nasihat etmeye çalışıyorum. Sadece farkımız bu. Dolayısıyla Türkiye'de bu kavram bilinmiyor. Davetçi olacağım kitaba ve sünnete. Güzel ahlaka, sanih amele, ilme çağıracağım. Komşumu, akrabamı, dayımı, amcamı, halamı, teyzemi, onların oğullarını, kızlarını kitaba ve sünnete çağıracağım. Ve davet edeceğim. Nice insanlar davet neticesinde İslam'ı seçmiyor mu? Sadece bir Müslüman. Yeşil ışıkta duruyor. Bir müddet sonra kırmızı ışık yanınca bekliyor. Ama önce tabi kafir şimdi ona geleceğiz. Yani kafir bir insan, Hristiyan bir insan. Arkasından bir tane İslam davetçisi, İslam'a hizmet eden, İslam'ı seven bir kardeşimiz aracıyla duruyor. Ve kırmızı ışıkta bekliyor. Sağında öyle bir genci görünce sadece... Bir CD veriyor ve CD veriyor, hediye ediyor ve sonra yeşil ışık yanıyor gidiyor. Bu kadar saniyelik değil mi? Velhasıl CD'yi alan evine gidiyor, bir köşeye atıyor. Daha sonra değerli kardeşlerim dünyalıklara dalıyor, başka şeylere dalıyor. Günün birinde bir akşam ya bu CD neyin nesidir diye koyuyor ve dinlemeye başlıyor. Acaba bu CD neydi? Neydi yani? Kur'an-ı Kerim'di. Bir Kabe'de imamlarından güzel bir imam okuyor ve o insan da dinlemeye başlıyordu. Bir müddet sonra elhamdülillah Allah kalbine İslam'ı sevdiriyor ve yerleştiriyordu. Ve o Kur'an'dan etkileniyordu. Bu Kur'an neyin nesi? Nedir bu? Bu nedir? Okunan nedir? diye araştırmaya başlıyordu. Sonra gidiyordu bazı Müslümanlara diyordu ki ya ben sizin şarkılarınızı türkülerinizi işittim. Bu şarkıların türkülerin adı nedir diye soruyordu. Müslümanlar diyordu ki sen işittiğin nedir diye getir biz de onu bir dinleyelim sana yardımcı olalım diyordu. Getirdiği CD'yi Müslümanlar dinlediklerinde Kur'an olduğunu keşfediyorlardı. Diyorlardı ki bu Kur'andır. Peki bu nedir? Kur'an Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabı bize rehber olarak indirilen kitap. Yani müminlerin kitabı bu mu? Allah'ın indirdiği kitap bu mu diye sordun. evet. Vallahi madem bu Allah'ın kitabıysa ben bu kitaba iman ettim. Müslüman olmak için ne yapmalıyım diye soruyordu. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyordu. Müslüman oluyor. Bunların anaları bitmez kardeşlerim. Hidayet anaları dediğimiz bu analar bitmez. İnanın yüzlerce hafızalarımız da var. Biz bunları anlatsak zamanımız yetmez ve burada bununla yetinelim. Yani biz buradan neye aslında gelmeye çalıştık? Davetçi. Saniyelik Allah ona ne yapıyor? Bir rahmetiyle, dütfuyla yardımcı oluyor. O kardeşime bir sidi veriyor. Hidayetine vesile oluyor. Saniyelik. Rabbim hidayet verdikten sonra o saniyelik bir anda ne yapar kardeşlerim? İslam'ı sevderim. Son bakın maddeye geçmeden önce Allah Resulü'nün bize davetçi olmayı emrettiğine dair bir hadis zikredelim. Ben-nihu <Sessizlik> anni, Benden bakınız hadiste geliyor. ve ayeten benden bir ayet bile olsa tebliğ edin. Bir ayet bil olsa kardeşim, madem ezberledin bir ayet veya Fatiha'yı hepimiz hafızalarımızda biliyoruz. Git Fatiha'yı anlat. İçindeki içeriğini, muhtevayı, davetini çağrısın anlat, Öğret kardeşim. Bir hadis ezberle, götür onu anlat. Davetçi ol. Yani tebliğci ol, sıcak kanlı ol, kapı kapı dolaş. Peygamber ve Vesselam çadırlara giriyordu. Panayırlarda her bir kapıya giriyordu, davet yapıyordu. Ebu Cehil arkasından giriyordu. Kelle, bu kelle. Yalancı inanmayın yalancı atalarının dinini terk etti batıl bir dinin üzerinde gidiyor bizi karalıyor putlarımızı yeriyor bu Muhammed yalancıdır diyorlardı. Peygamber aleyhisselam aldırış etmiyordu davet ediyordu tebliğ ediyordu ama biliyorsunuz 23 yılda İslam davetini hakim kılıyordu kardeşlerim son maddemiz sizleri de inşallah fazla sıkmayalım salih bir eşim olacak ve çocuklarıma bu noktada kardeşlerim eğitim vereceğim. Yani ben iyi bir Müslüman olma yolunda, daha güzel bir Müslüman olma yolunda salih bir eşim olacak. Eğer eşim salih değilse, saliha değilse ne yapacağım o zaman? Onu eğitimden geçireceğim. Ona davet götüreceğim. İslam'ı öğreteceğim. Namazı öğreteceğim. Abdest salmayı, tesettürü, hicabı, nikabı öğreteceğim. Müslüman kimliğini anlatacağım. Nedir Müslüman? Tanımını yapacağım. Allah bizi Müslüman kıldı. Bak peygamberler Müslümandı. Dolayısıyla ben ona İslam dinini götüreceğim ama onu ikna ederek, deliller vererek, düşündürerek. Değerli kardeşlerim son bir ana anlatıyorum. Bu anlattığım yani eşimize karşı muamele ile beraber eşimizin de kıymetini bilmeli ve onun saniha olması yolunda mücadele etme yolunda adım atmamız gerektiğini anlattıktan sonra eşimize karşı bile nasıl davranmamız gerektiğini bir an anlatıp bitiriyorum. Geçen haftalarda aslında Maraş'ta bunu anlatmıştık kardeşlerimize ama anılar bitmez. Sahabelerin anıları, peygamberlerin anıları 1400 küsür yıldır her yerde anlatılıyor. Gencin biri "Ya Resulallah, ben zina etmek istiyorum, bana izin ver." diye içeri girdi. Sahabeler oturuyorlar. Sahabeler hiddetlendiler. Bu yakışıksız tekliften dolayı sinirlendiler. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam sakinleştirdi onları. Gençi yanına çağırdı. Ne hakaret etti ne küfretti. Hatalı mı bu genç? Hatalı. Benim eşim hatalı olabilir. Benim eşim dini bilmeyebilir. Benim eşim İslam'dan uzak olabilir. Benim eşim hicaptan sakınabilir. Hatasını düzelteceğiz. Biz burada hataları tasrih etmekle mükellefiz. Baskıyla, korkuyla, şiddetle dövmekle biz onlara bunu asla sevdiremeyiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam genci yanına çağırdı. Dedi ki annen var mı dedi var dedi. Peki annenin başkasıyla zina etmesinden razı olur musun dedi. Olmam ya Resulallah dedi. Peki kız kardeşim var mı dedi. Var ya Resulallah dedi. Peki kız kardeşinin başkasıyla zina etmesinden razı olur musun dedi. Olmam ya Resulallah dedi. Peki halam var mı dedi. Var ya Resulallah dedi. Peki halanın bir başkasıyla zina etmesinden razı olur musun soruların güzelliğine bakın. Olmam ya Resulallah. O halde bütün insanlar da razı olmaz. Ey genç. O halde bütün insanlarda annesinin, kız kardeşinin, halasının başkalarıyla zina etmesinden razı olmaz. Peki sen nasıl bundan razı oluyorsun? Veya sen peki zina etmekten nasıl hoşlanıyorsun bunu istiyorsun? Diye sorduğunda çocuk genç. Utanıyordu, hatasını anlıyordu. Bakın peygamber hatayı öğretiyordu, ikna ediyordu, düşündürüyordu. Sonra elini göğsünün üzerine koyuyordu, dua ediyordu. Ya Rabbi bunu o dinsel hastalığından o ne diyelim fahşa ve münkeri olan kötülüğe olan niyetinden dolayı koru ve onu fahşa ve münkerden muhafaza et dua ettiğinde bir daha o genç kötülüğü asla fahşayı aklına getirmiyordu. Ne gördük? Ne anladık? Saliha eşin varsa zaten tamam elhamdülillah hayatımız güzel. Ama salihe eşimiz yoksa, hataları varsa tahsih edeceğiz. Tıpkı bu genci Peygamberimizin tahsih ettiği, düzelttiği, onları yani hatalarından ikna ederek, düşündürerek, deliller getirerek ikna ettiği gibi düzelteceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Şu sıcak ortamda beni sabırla dinlediğiniz için. Rabbim size dünya ve ahiret saadeti versin. Sizleri cennetine ulaştırsın. Bizleri burada nasıl böyle güzel bir ortamda topladığı için... Rabbim de cennetinde toplasın. Bize burada fırsat verip de konuşmamızı sağlayan öncelikle buranın değerli hocası Mustafa Yiğit hocama hürmetimi, saygımı ifade ederim. Sonra burada sorumlu kardeşimiz emir olan Mahmut kardeşime teşekkürümü arz ederim. Sonra Cengiz Elibol hocama teşekkürler ederim. Sizin gibi değerli kardeşlerimle de tanıştığım için çok memnun oldum. Allah hepimizi bu dinde muvaffak kılsın hata ettisek bizdendir inşallah affedin subhanek ve bihamdik eşhedü en ilaha illa ente ve ve etöbü ileyk. If you ask me about love want to know about